Size niçin belli bir kesim sürekli saldırılarda bulunuyor? Bunun sebebinin uslubunuzun sertliğinden kaynaklandığını söylüyorlar. Buna ne dersiniz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uslup sorunu var mıydı? Maşallah. Niye saldırdılar? Ebu Cehil, Ebu Leheb niçin hücum etti? Elihaza cemaatena ya Muhammed dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem safa tepesinde insanları hakikate davet edince amcası öne çıkmış Ebu Leheb bizi bunun için mi buraya çağırdın ellerin kurusun dedi. Resulullah aleyhisselam'ı kılıçlarını aldılar, kuşandılar, Medine'ye gittiler. Yeryüzünde Allah diyen biri bırakmayacaklardı. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın usup sorunu mu vardı? Ama saldırdılar. Musa aleyhisselamın usup sorunu mu vardı? Allahü ekber dedi. Sen de benim gibi kulsun deyince Firavuna saldırdı, hücum etti. Hazreti Nuh aleyhisselam 950 yıl anlattı. Sonunda ellerini, ayaklarını bağladılar. Konuşamaz hale geldi. Feđa rabbuhu enni maglûbun fanteṣir. <gülüyor> Feftahna ebvâbes semâi bi mâin munhamir. Ellerini kaldırdı, gökler açıldı, büyük bir tufan oldu. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın usup sorunu mu vardı? Diğer peygamberlere baktığınız zaman hep taşlanmışlar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Ya ebeti lime tabudu, ma la yesma'u ve la yubusiru ve la yugni anke şeyha Ya ebeti diyor, babacığım diyor. Niye bu taşlara secde ediyorsun? Duymazlar. Görmezler, sana bir zarar gelse bunu defedemezler. Niye bu sen bunlara ibadet edersin diyor. Babacığım diye hitap ediyor babası. Ne diyor? Kal araqun entan aliheti ya İbrahim, le illem tentehi le eğer <gülüyor> sen <gülüyor> bu hakikatten vazgeçmezsen, o zaman seni taşlarım, taşlarak öldürürüm. Kim söylüyor? Baba söylüyor. Kime söylüyor? Hz. İbrahim aleyhisselama. Peki o İbrahim, o babaya nasıl hitap ediyordu? Ya evet babacığım diye hitap ediyor. İbrahim aleyhisselamın usuf sorunu mu var? Peki ne yaptık biz? Allah yoluna davet ettik. Ayetleri okudum, Müslümanlara okudum. Kardeşim dedim, bak şurada bir tehlike var, uçurum var. Gidiyorsan o uçurumda, evladını, kızını kaybedersin. Allah Teâlâ'nın ayetleri var. Yani bu ayetleri Müslüman'a okuyup onu uyanmaya davet etmek benim vazifem değil mi? Doktor, şu sigarayı alırsan, bu içkiyi alırsan, bak şunlar şunlar sende olur derse bu insanın düşmanı mı oluyor? Yoksa onu önceden o zararlı maddelere karşı Uyarıp da vazifesini yapmış mı oluyor? Ben bir mümin olarak, bir müslüman olarak kardeşlerimi uyanmaya davet ettim. Ne diyecektim onlara? Yüzyılda bu milleti ne hale getirdiler? Anadolu'nun sokaklarına bakın. Üstad Necip Fazıl diyor ya, üç katlı ahşab evin her katı ayrı alem. Üst kat, elinde tesbih, ağlıyor babaannem. Orta kat, Mouse oynuyor annem aşıkları. Alt kat kız kardeşimin tam tamda çığlıkları. Bir kurtlu peynir gibi ortasından kestiğim. İşte buyurun Makdahan'dan seyredin evim Bu ne hazin naaştır Bütün ufkumu tutmuş Kökü ifet Dalları taklit meyves fuhuş Yani babaanneden Anne ve kıza doğru Üstad üç kuşağı anlatıyor. Kökü ife Dalları taklitti Batıyı taklit Şimdi o ne hale getirdiler? Eğer alimler, arifler bu millete tesettürü mahremiyeti anlatmazlarsa ihanet ediyorlar. Vazifelerini yapmıyorlar demektir. Yani açıkça bana şunu söylüyorlar. Bu millete ihanet et, söyleme, anlatma, tesettür mahremiyet. Yani benim konuşmalarımı toplasanız, yazlarımı toplasanız tesettür bunların içinde yüzde üçler yüzde dörtleri ancak da kabul edebilir. Peki Rabbimin bu konudaki ayetlerini bu milletin evlatlarına söylemezsem hem bu millete hem Allah'a, kitaba Resulullah Aleyhisselam'ın yoluna ihanet etmiş olurum.